Aslında hikaye şöyle başladı benim zihnimde. Çinliler 1.4 milyar Çin nüfusu Doğu Türkistanlı kardeşlerimize akla hayale gelmeyecek zulümlerde bulundular. Onları asimile edebilmek için Doğu Türkistanlı kadınlarla Çinli erkekleri zorla nikahladılar. Bunları izleyen ben dedim ki yahu 1.4 milyar nüfuslu Çin dünyanın ekonomisi ve üretim noktasında dev gücü olma potansiyelinde gidiyor. Bunlara kim kafa tutacak, nasıl olacak bu iş, nasıl dinecek bu zulüm diye Düşünürken aklıma geldi. Firavunu karıncayla durduran Nemrud'u topal bir sinek ile terbiye eden Allah bazen bir mikrop ile de koca dünyayı sallayabiliyor. Çin'in durumuna baktığında hem dünyaya mal gönderemiyor, neredeyse dünyanın üretim merkezi hükmünde bugün en çok kullandığımız malların dahi arkasına baksak iş gücünün ucuzluğundan dolayı üretim yeri Çin olmuş durumdayken şu an artık Çin dünyaya mal gönderemez halde. Bütün hava alanlarını kapatmış durumda hatta ve hatta geçen bizi ziyarete gelen Davut Kim adlı Güney Koreli kardeşim dahi sınırlar kapandığından artık Güney Kore'ye bile giremez durumda. Bunca büyük olayların oluşunun temel sebebi gözle görülemeyecek kadar korona virüsü denilen Minnacık bir mikrop. Dünya genelinde açıklanmayan ciddi rakamlarda ölümlerin olduğu söyleniyor ve aynı zamanda fırsatçıların da maske fırsatçılarının da ciddi manada köşeyi döndüğünden bahsediliyor. Bakın 2020 yılında neler olmuş acaba ve üst üste olan vak. Elazığ ve Malatya depremi tam 41 kişi hayatını kaybetti. Van'da çığ felaketi 41 kişi hayatını kaybetti. İdlib'de 8 askerimiz şehit düştü. Sabiha Gökçen'de uçak kazası olduğu 3 ölü 180 yaralı var. 34 askerimiz İdlib'de şehit düştü. Avustralya yangınında 33 kişi hayatını kaybetti ve 1 milyar 250 milyon hayvan telef oldu. Aynı dönemde yine Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü. Korona virüsüyle ilgili 110 bini aşkın vaka oldu. Enfal süresinde diyor ki, ''Öyle bir fitneden kaçının ki, geldiği zaman sadece zalimlere isabet etmez.'' Şimdi baktığında şu başımıza gelen vakalar deprem vesaire gibi vakalarda isteğimizin haricinde 3 ayda bu kadar ciddi çığların, depremlerin, sellerin, yangınların oluşu bence bir mana uyandırması lazım. Mesela bir gün evde oturduğunuzu düşünün ve siz evde otururken dışarıdan kapı çalıyor güm güm diye. O esnada siz hala oturmaya devam ediyorsunuz buna bir anlam veremiyorsunuz. Devamında kapı daha seri bir şekilde çalmaya devam ediyor güm güm güm güm diye ve siz hala evde oturuyorsunuz Allah Allah bu ses de ne acaba? diyorsunuz ve kapıda bekleyen kişi ısrarla devam ediyor güm, güm güm güm güm güm diye. O seslerle sana bir şey demek istiyor olabilir mi acaba? Mesela bu sesi duydun mu kalkıp kapıya bakman lazım. Peki o depremle de sana bir şey demek istiyor olabilir mi acaba? Biz burada sadece bu işe, teorik sayfalara dökerek baksak. Desek ki, az önce kapı iki kez çaldı, kapı üç kez daha hızlı çalmaya devam etti. Kapı beş kez şiddetlenen vuruşlarla çalmaya devam etti desek, sana derler ki, ulan nedir bu sürekli kağıda kaleme döktüklerin? O kapının çalışında bir mana var, ayağa kalk ve bak deme manası var. Peki biz depremde de aynı şey yapmıyor muyuz? Bilmem kaç şiddetinde deprem oldu, virüste de aynı şeyi yapmıyor muyuz, bilmem kaç yüz kişi virüs endişesinde, selde, çığda ve diğer felaketlerde de aynı şey yapmıyor muyuz? Bilmem hangi bölgeye, bilmem ne kadar kişiyi mahsur kalacak şekilde çığ düştü. Sen bunların hepsini yazıya döküyorsun ama o çığı düşüren, o depremi veren, yani o kapıyı çalan sana bir şey demek istiyor olabilir mi acaba? Evet, evet olabilir. Evet olabilir. Ben dünyanın ve kainatın gidişatından memnun değilim. Bu kainatın halk edilişinin temel gayesi madem beni tanımak insanlar beni tanımak noktasından ne kadar uyuşuk davranıyor. Ve bence benim zannımca burada sadece inançsızlara ciddi bir mesaj düşmüyor. Biz gibi inananların tembel uyuşuk bu işlerde ciddi ve külli manada insanlığa ulaşmak için bir proje üretememesi sonucunda başımıza bu musibetler yağıyor. Hatta bana sorsanız inanmayanlardan ziyade inananların inanmayanlar gibi davranması bu belaları daha çok çeker diyebilirim kendi adıma. Gadabı ilahi işliyor ve artık bak kapıyı çaldım, depremi verdim, çığı, seli felaketleri verdim. Kapıyı aç. Kapının arkasındaki irade ve kudret sahibi kapıya niye gelmiş? Sana ne mesaj vermiş? Senden ne istiyor? Artık anla, anla bunu. Bunu istiyor. İkinci olarak evet meselelere Allah canıbinden baktığımızda Evet evet bir mesaj var mutlaka. Şimdi bir de meseleye ikinci perdede insan canibinden bakalım. Tamam Allah böyle bir mesaj veriyor. Peki bana düşen vazife nedir? Bana düşen vazife tevekkül. Yani Allah'ı başıma açılan davalarda bütün işlerimde tek vekil olarak kılmaktır. Ama hangi tevekkül? Şimdi burada tevekkülü birkaç maddeye ayıralım. Birincisi insanlar genellikle elinden gelen bütün gayreti sarf etmez, alması gereken tedbirleri almaz ve sonucu Allah'a bırakır. İşte bu Allah'ın istemediği bir tevekkül çeşididir. Mesela bu virüs kapımıza kadar dayansa ki dayandığı söyleniyor, uzmanların bize söylediği ellerimizi düzgün yıkamamız, insanlarla mesafeli durmamız gibi basit tedbirleri bile almadıktan sonra ''Vallah ben Allah'a güvenmişim'' dese bir insan bu Allah'ın istediği tevekkül ve güven sistemi demek Değildir. İkinci maddeye geçelim. İnsan elinden geleni yapar ama bu sefer de sonucu Allah'a bırakmaz. Bu da Allah'ın istemediği bir tevekkül şeklidir. Şimdi bir tane gözümün dahi görmediği bir mikrop. Ben ne yapabilirim? Elimi yıkabilirim, ihtiyatlı davranabilirim, ama asla panik oluşturmam, asla normal yaşantımı ciddi manada hapse çevirmem ve bunların sonucunda ben elimden gelenleri yaptıktan sonra hala endişe ediyorsam aman Rabbi, başıma ne gelecek, kurtar beni ben ölmek istemiyorum falan diyorsan bu da asla ve asla Allah'ın istediği tevekkül şekli değildir. Bu ikinci Allah'ın istemediği tevekkül şeklini şuradan kodlayabilirsiniz. Hani üniversite sınavında çalışırız çalışırız çalışırız ama sonucu asla Allah'a bırakamayız sürekli stres yaparız ya. İşte ikinci madde budur ve Allah'ın istemediği bir tevekkül şeklidir. 3. İnsan elinden geleni yapar, ihtiyat eder, tedbir alır ve neticeyi sonucu Rabbine bırakır. Ya Rab, bundan sonra benim başıma gelecek en güzel şey senin yazdığın kadardır der. İşte bize düşen budur. Bir mikrop ve virüs için elimizden gelen bütün tedbirleri aldıktan sonra neticeyi Allah'a bırakmak zorundayız. Bu anlatılanlar hakikattir. İnsanların korkup kaçmaya çalıştığı ölüm hakikatin ta kendisidir. Biz ölümden korktuğumuz için kaçmıyoruz. Biz kaçtığımız için ölümden korkuyoruz. Allah'ın kaderinden kaçılır mı hiç?